böcek kimi bunu kimi, kimi böcek kimi bunu marah edip hiç birinin sırrını bunlar neden nedeninin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 ci emanetimi aldım ömrüyüm gülü solmadan ömrüyüm baharın gülü solmadan varıp bir canana kuşlar verdim mi varıp bir canana Gelir Gideriz Hep Yolcuyuz Böyle Gelir Gideriz Dünya Senin Vatanın mı? Vurdum mu? Dünya Senin Vatanın mı?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 Bugün programa Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz bir türküyle başladık. Neşet Ertaş türküsünde bizlere ''Hep yolcuyuz, böyle gelir gideriz, dünya senin, vatanın mı, yurdun mu?'' diye sesleniyordu. Neşet Ertaş bu türküsüyle geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir bisiklet yolculuğuna da ilham verdi. Bisikleti ve bağlamasıyla 77 ülkeyi gezen Ahmet Mumcu ve Aydan Çelik Orta Anadolu Bozkırı'nda pedal çevirdiler. İşte Hacı Bektaş'tan başlayan Seyfe Gölü'nden geçip Kırşehir'e, oradan keskine uzanan bir yolculuk yaptılar. İşte bu coğrafyanın yetiştirdiği büyük insanlara, Muharrem Ertaş'a, Neşet Ertaş'a, Mahsuni Şerif'e, Hacı Taşan'a, Çekiçeli'ye saygılarını ve sevgilerini türküler söyleyerek ifade ettiler işte az önce dinlediğimiz yolcu türküsünü de bu yolculukta e, Mumcu'nun bağlaması eşliğinde Seyfe Gölü'ne karşı durup söylemişler. Açık Radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı işte Açık Radyo eski programcısı işte bisiklet tutkusuyla ve yazıları ve usta çizgileriyle dünyamızı güzelleştiren sevgili arkadaşımız Aydan Çelik yolculuktan sonra oturdu ve bu geziyi e, Sağsilesi Türkiye dergisi için kaleme aldı. İşte okuduğum kadarıyla çok güzel, keyifli bir yolculuk olmuş. Sevgili Aydan sağ olsun. davetimi geri çevirmedi ve bugün de program konuğum oldu. Hoş geldin. <gülüyor> Hoş bulduk Ercüment. Şey Ahmet Mumcu ile yaptığınız geziye geçmeden hani belki seni ilk kez dinleyecek, tanıyacak, dinleyicilerimiz olacaktır. Kısaca bahseder misin? Yani bisiklet tutkundan, türkülere olan tutkundan... Ee... İnsanın kendini tarif etmesi kadar da zor bir şey yok evet. değil mi hayatta? Evet, çok <gülüyor> e, Eski bir açık radyo programı deyip aslında kısa kesebilirim ama... Evet. ...60'lı yılların ortasında ikinci yarısında doğmuş bir e, kişiyim. Orta Anadolu'da doğmuş, Sivas'ın Gür'ün kasabasında doğmuş. Çocukluğun bir kısmı orada geçmiş biriyim. Hı -hı. Çocukken bağlandığım üç şeyi, yazmayı, çizmeyi ve bisiklet iş bırakmadım diye Hı -hı. bir laf ederim. E, bir de tabii bağlama çalıyorsun. Do, do, yani evet, evet, çocukluğumdan beri arkadaşlarıma çalıyorum daha çok. <gülüyor> Bu alet yani etrafta aslında Çerkez kökenli ben Hı. ama Hı. Çerkezlerde akordeon tabii çok yaygındır malumun. Hı. Benim bulunduğum coğrafyada pek o fırsatım olmayınca yani biri Hı. diğerini Hı. dışlamıyor tabii Hı. ama işte bağlamayla öyle bir bir, bir, bir kendi ifade nesnesi ya o da zaten söylemeye gerek yok. Hı. Bir de biliyorsun bağlama ile bisket arasında bir korelasyon da kuruyorum. Evet evet. Üç telli e, cüran ulusu astı Ramazan Güngör'ün bir lafı vardı. Bizim ömrümüz de bu üç tellin arkasına geçti diye. Hı -hı. E, bu senin de sosyal medyada paylaşımı yaptığın çizim birazcık oradan ilham evet. almış bir şeydir. Orada şöyle diyorsun, e, hani ikisi de tellidir, işte ikisi de akortsuz kullanılmaz, İkisi de şeytan işidir. İkisi de şeytan işi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Senin programında da şeytan arabasıydı. Şeytan arabası. Evet benim gazete köşelerindeki adım da şeytan arabasıydı. Hatta işte Twitter'da da Arabası'nı kullanıyorum. Hı -hı. Ee, şimdi e, bu türkülerle olan bantı biraz coğrafi aidiyetle kaynaklı. Hı -hı. Hani ben 150 yıl önce buraya göçmüş ve oraya Hı -hı. iskan edilmiş bir ailenin çocuğu olarak. işte. Hı -hı. klişe deyimle o havayı solumak, o suyu içmek, o gökyüzüne bakmak, o toprağa basmak gibi. Anne hani Neşet Ertaş'ın yıllar önce da, ya da yıllar sonra Türkiye'de verdiği ilk konserde Ayağınızın turabı gönüllerinizin hizmetçisiyim efendim Hı -hı. diye başlamıştı. O tarihi anda vardım ben. Çocukluğumdan beri şöyle bir şey. Bu bozkır benim çok ilgimi çeken bir şey. Güründen yola çıkıp Ankara'ya öğrencilik yapmaya gittiğim yıllarda iki şey çok çarpardı beni yolda. Bir tanesi RGSA. yani O kadar heybetliydi ki hatta Neşet Ertaş'ın bir türküsüne şey geçer ya. Erciyes'ten kar istersin, Ağustos'ta nar istersin diye böyle evet. bir şey. O zaman kar daha çoktu tabi Erciyes'te malum konumuz. Evet. Evet, evet. Ondan Temiz çok etkilenirdim. Misin? Bir de Bozkır platoya çıkınca Hı -hı. E, böyle gökyüzünün altında mesela bir tek ağaç. Düşünüyor musun? Bir tane ağaç var orada. Yani böyle işte Çehov'dan başla, Neşeter taştan geç. Müthiş etkileyici gelirdi bana ve çok hüzünlenirdim. Hı -hı. O, o da galiba işte bu bozdaklar, mozdaklar Hı -hı. vesaire. Aslında hani eğitimin formatına bakınca ne bileyim işte Batı dünyasının referanslarıyla şey. Yani evet. Öbür müzik türlerinde dinliyorum ama buna Hı -hı. müzik bile gözüyle bakmıyorum aslında. Hı -hı. Yani yazıda da alıntıladığım gibi yanlış hatırlamıyorsam Tanpınar huzurda mümtaza dedirtiyor böyle bir laf. Kitabın başında Hı -hı. işte yani türkülerde bizim romanlarımız mı filan gibi bir şey. Ee, oradan geliyor muhabbetim. Hı -hı. Peki bir türkü dinleyelim sonra sana bir soru soracağım. Ee, Şemsi yastımandan dinleyeceğiz. Şeytan bunun neresinde? <gülüyor> <gülüyor> Telli sazdır bunun adı.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 İstanbul'dan çıkar teli, ardıç ağcından kolu, be Allah'ın şaşkın kolu şeytan bunu neresinde? Şeytan bunu neresinde? Şeytan bunu. Damı Koğusunun da kışında mı Hüsküdünün başında mı Şeytan bunun neresinde Şeytan bunun neresinde Şeytan bunun, neresinde? Şeytan bunun... dansan aldın demez namaz dursan kolun demez adı gibi haram ymez şeytan bunun neresinde şeytan bunun neresinde şeytan bunun neresinde? Şeytan bunun neresinde? Ayağı da çarıksızdır Dertli gibi sarıksızdır Şeytan bunun neresinde Şeytan bunun neresinde dergideki yazında bir şeyden bahsediyorsun bir kara bitkisi. Evet hmm, hmm. evet. Doğadaki e, kara hindiba. Şeytan arabası, şeytan arabası diyorlar. Iyi. Böyle üfleyince uçuşan evet, şey evet. var ya Hı -hı. bu hatta Felin'in Amar programında da öyle yani. Çok sık anlattığım bir şey bu. Bu Felin'i önce söyleyeyim. Amar başlangıç Hı. sahnesinde bir tane anlatıcı vardır. Motosikletiyle gelir. Ara ara konuşur ya. Orada da böyle uçuşan nesnelerin şeytan arabası... ...hani çevirmenin şey mi? İtalyanca'da da... ...ya da Latince'de kökeninde böyle bir şey var... ...bilmiyorum ama hmm. şeytan arabası değil mi? Ben bir süre peşine düştüm... ...ilk ne zaman kullandı sonra çok sık anlattığım bir şey... ...bu Büyükada'da... ...dünyada bildiğimiz ilk bisiklet seyahat namesini yazan... ...Thomas Stevens 1885 yazında... ...Büyükada'ya geliyor orada erkekler diyorlar ki... ...bu senin ateş bir şey yemiyor içmiyor ama... ...şeytan gibi gidiyor. Sonra... ...bu yıl bir kitap daha çıktı... Hmm, ...Bisikletçiler diye... Yazarı haçınsın galiba evet onun kitabında da İrlanda'da geceliğin bisiklet süren bir grup adam yine 19. yüzyıl sonları kadınlar böyle gökyüzünden böyle şey gelince ışıklar filan şey lambalar o dönem işte karpit midir artık neyse şeytan geliyor diye kendilerini dereye atarlar sonra bisikletçilerin geldiğini görünce de onları kovalarlar yani bu şeytan meselesi sadece doğu coğrafyasında değil mi? Hmm. ...Batı'da da işte İrlanda örneğinde olduğu gibi... ...çok enteresan... 19. çok ...19. yüzyıldan ıı, bugün... ...evet evet hmm. çok şeye açık... ...halen üstünde araştırma yapma imkanı bulunan... ...bir alan... ...peki şey... ...sen şey diye tanımlamışsın... ...Ahmet Mumcu'yu Hüsey arkadaşımızın... ...işte Evliya Çelebi'nin bisikletli torunu... ...işte sırtında bağlaması... Bisiklette 66 ülke 250 bin kilometre yol yapmış yani Ahmet sen de kısaca söz eder misin? Ahmet bunca gelemedi. Hakikaten çok özel biri. Niye gelemediğini de hemen söyleyeyim şimdi ben yazının bir yerinde yani bu gezi niye Hacı Bektaş'tan başlattık sorusunun cevabı Hacı Bektaş kasabası işte Hacı Bektaş Veli'nin tekkesinin kurduğu ya da Ergen kurduğu çok sembolik bir yer işte Alevi Bektaş kültüründe yeri açık. Ee, oradan başlatalım dedik. Sonra da işte Seyfe Gölü ve Kırşehir'de bitirdik. Ben parantez açtım orada. Aslında bizim bu geziyi Orta Asya'dan başlatıp ya Balkanların derinliklerine kadar götürmemiz lazım normal dedim. Sözün şimdi döndük daha. Comorafi. Evet, daha döndük. Yazının dergi piyasada Cyclist ee, mürekkebi kurumadan Ahmet Mumcu bir anda şimdi işte Bişkek, Mişkek oralarda turu yapıyor yani Çok inanılmaz bir enerjisi var. Ve kaç yıldır işte dünyanın 77 ülkesi onun için sayıların önemi yok ama üstüne yeni ülkeler ekliyor. Yani müthiş bir keşif duygusu ve öğrenme hmm. arzusu var. Çok etkileyici bence bu. Hatta şöyle de bir şey. Şimdi bu Neşet Ertaş'ın türküsünü yazının başlığına taşıdık ya hmm. işte hep yolcuz böyle gelir gideriz hmm. sonra devamı var ya dünya senin vatanın evet. mu yurdun mu? Neşet Ertaş orada biraz işte insanın faniliği gelip geçiciliği hmm. üstüne vurgu yapıyor ama Ahmet Muncu şöyle bir şey diyor. ...ben diyor, yola çıktığımda diyor, ilk gençliğimde diyor... ...bir tane bayrak vardı, sonra dünyanın bütün bayrakları benim... ...oldu diyor, yani dünya onun vatanı ve yurdu aslında... Değil ...öyle bir hoş korelasyon var... Çok güzel. E, ...turu nasıl yaptık... E, ...biz aslında her ay... ...Cyklist Türkiye, bu işte Türkçe konuşan ...şan bisiklet tarif ediyoruz onu... ...onun her ay ben bir yere gidip... ...bir gezisi yazısı yazıyorum zaten... E, ...bu Ahmet Muncu'yla da bir tane... ...yapmak istediğimizde işte o... ...yıllardır bağlamasıyla dolaşıyor falan... <gülüyor> bu hatta yapalım dedik. Yani öyle çıkmış bir fikirdir o. Güzel. Sen de bağlama çalıyorsun. Hatta e, bizim Didem'lere de sözüm varmış Feryal'e ile birlikte de. ama bir sonraki programda ben hakikaten hatırlatacağım bunu. <gülüyor> Feryal'e <gülüyor> şey dedim. Feryal'e, Feryale kabul edince. Değildi. Feryal hayatının hatasını yaptı. Bütün kariyerini yerle bir edeceğiz. Şakayla ya, ya. karışık takılıyorum. Tabii benim yakın arkadaşım bir sonraki programda hatırlatacağım Hep ama. Bir aksilikler oldu şimdiye kadar bir türlü birlikte yapamadık. Bakalım inşallah. şey Nevşehir'den yola çıktınız Hacı Bektaş'tan. Kısaca evet. yoldan da bahseder misin? Tabii. Önce Hacı Kimlerle... küçücük bir yer zaten. Sembolik onun önemi çok büyük. Hacı Bektaş'ta orada Çilehane'ye gittik. Hı. Çilehanede işte Mahsuni Şerif'in mezarı var. Hı. Aşık Vesel'in, Yunus Emre'nin vesaire mezarları var. Yedi Ulu ozan anıtı var. Çok büyük ...hürmet, saygı, hmm. kutsiyet atfedilen bir yer malum. Oradan Seyfe Gölü'ne geçtik Mucur civarında. İstersen ki... şöyle yapalım. Buradayken hazır bir Aşık Veysel'in sesini de duyalım mı? Olur, olur tabii Sonra ki. Sonra Seyfe'den devam ederiz. Tabii olur. Aşık Veysel e, okuyor şiirini. Uzun ince bir yoldayım. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece.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 Düşmüşüm gurbet ellerde Gidiyorum gündüz gece. Düşünülürse derince, Uzak gözükür görünce, Yol bir dakika mıhtarınca, Gidiyorum gündüz gece. Şaşar veysel iş bu hale, Kah ağlaya kahi güle. Yetişmek için menzile, Gidiyorum gündüz gece. Ozanlar yolu üzerinde değil mi bu şeyler anıt e, işte, <gülüyor> Ozanlar yolu üzerinde Yedi tane işte Hatay'dan diğer şeyler Nesimi Pir, evet, Nesim Pir Sultan Kul ee, Onların büstleri var ee, Veysel'in heykeli var ee, Aynı zamanda işte Yunus Emre'nin var bir, bir karaca olanı yok niyesi o, o ilgimi çekti hatta hmm. soracağım onu bir ara Yani Hacı Bektaş'taki Hı. şeyleri niye karaca olan yok Diye ...Feyyuzullah Çınar var, hı hı. işte Hacı Bektaş velinin heykeli zaten çok var Hacı Bektaş'ta... ...Mahsul'un hem anıt hı hı. mezarı yani mezarı hem de heykeli hı hı. var... Hı hı. ...çok zaten biliyorsun kalabalık bir törenle defnedilmişti... Evet. Yani ...bu coğrafya entiştirdiği evet. büyük insanlardan biridir zaten... Hı hı. ...bir de iz bırakan aydınlar mezarı var İşte Turan Selçuk, İlhan Selçuk, Fikri Totyam'ın da uydu. Onlardan da bahsedeceğiz. İstersen Mahsuni Şerif'ten bir e, yoldur kestirelim. Evet. İşte yoldan gidiyorum. yürüyelim tabii. Çeşmesi <gülüyor> ya. Mahsuni Şerif'ten dinliyoruz. İşte gidiyorum. Çeşmesi yanı. ge diyorum çeşmesi yahım önümüze ağar seravan sada seravan sada sermayem dendimdir servetim ahım Karardık cahvdim, karadan da. Sermayem derdimdir, servetim ahım Karardık cahvdim, karadan da. Hayli dolaşayım yüce dağlar, yüce dağlarda Dost beni bıraktı, ok ile zarda, ok ile zarda Ötmek istiyorum, virambalarda Ayakma cennet kiralar sada Ötmek istiyorum viram barbaro Ayakma cennet kiralar sada Canımı, dar, Bağladım canımı haydar zülfün teline Bağladım canımı zülfün Sen beni bıraktın elin diline Elin diline. Güldün mahsuninin berbat hadine, mervanım elinde paralamsa da. Güldün mahsuninin berbat hadine, mervanım elinde hey hey. 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Bugün Açık Radyo eski programcısı, işte bisiklet tutkusuyla yazıları ve çizgileriyle dünyamızı zenginleştiren, güzelleştiren sevgili arkadaşımız Aydan Çelik program konumu. Geçen günlerde işte Ahmet Mumcu ile Orta Anadolu Bozkırı'nda bir yolculuk yaptılar. Aydan Çelikle bu yolculuğu konuşup bunu Türkler dinliyoruz. E, çizgi Üstadı Turhan Selçuk. Evet. Ondan da bahseder misin? O... E, demin de söylediğim gibi e, Hacı Bektaş'taki mezarlıkta, Çilehane bölgesindeki. E, Turhan Selçuk'un da orada defnedilmiş. Mezar taşının üstünde bir Abdülcanbaz Bas çizimi var. Hı hı. Çok sade bir mezar taşı. Sonra ben İstanbul'a döndüm işte. İstiklal Caddesi'nde bir iş görüşmem vardı. Geldim Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde D1 Turhan Selçuk retrospektifi diyor. Telefon açtım, görüşme oluyor. Ben bir saat gecikeceğim diye. Sonra bir saat daha gecikeceğim diye. daldım içeri. Çünkü eee 50 Kuşağı diye bir çizgi üstadı kuşağı var hı hı. Türkiye'de... ...Semih Balcıoğlu, Turhan Selçuk gibi. Bunlar aş aşılamam aşılamamış mi? insanlar. Senin belki. gibi çizerleri de etkileyen e, Evet, ben de. tabii biraz hmm. daha yaş olarak gır gır kuşağına yakınım evet. o hmm. zaman. Hmm. Yani daha doğrusu anlayış olarak evet. belki neyse... E, ...girdim hemen sergiye. Çok da ilginç tabii, çok güzel bir sergi. Bu arada 6 Ağustos'a kadar da açık herkese şiddetle tavsiye yani. ederim... E, Sergide bir cam ekanın içinde bu Abdülcan Baz'ın bir velosiped evet. olayının e, evet. orijinalleri var. Onları koymuşlar. O kadar Çizim, güzel bir orijinal, orijinal çizimler var. Çalışma masası var zaten. Yani, yani küçücük bir masada bir insanın 70 yıl boyunca nasıl bir evren yarattığı müthiş etkileyici bir şey bu yani. Ve çok, çok olan bir şey de değil doğrusunu söylemek gerekirse... Hatta bir başka dergide de yazıyorum etok hemen ona bu ay yazdım ya böyle bir şey yaşadım ben hani tevafuk dedikleri hı hı. hikaye öyle de bir rastlantı oldu yani <gülüyor> ya şöyle bir şey var hani bu iklim yıkımı işte ekolojik yıkım ...şöyle bir şey var, hani yavaş ilerle... ...sade yaşa ve az tüket... ...gibi bir mottosu var değil mi? Yani bu yıkımdan çıkmanın... ...ve bu anlamda işte yaşanabilir bir gezegen ve... ...işte insan... ...canlı yaşamın da temel ilkisi böyle bir motto olmalı... ...ve bisiklet bence... ...insanda bu yavaş yaşama... ...az tüketme, sahip olmama arzusunu da... ...besleyen... Işte basit mekanik ve sempatik bir e, ulaşım aracı. Yani insana hiçlik anını yaşatan, işte ne bileyim benlik kavramından uzaklaştıran tam anlamıyla özgür hissettiren bir araç. Yani bu nasıl duygular uyandırıyor sende bisiklet? Yani fedada basıp yola çıktığında çok gezen bir insan. Ben de... e, bu nesneye işte çocukken bağlanmış Hı -hı. biriyim. Hatta Bir Tur Versene adındaki ilk bisiklet kitabında da Bisketini çaldığım babama... ...dengede kalmamı sağlayan anneme diye bir ithaf bölüm var. ...çocukluktan yani. başlamam bir şey tabii ve halen sürüyor... Ee, ...bunun hem... ...teorik yanıyla ilgileniyorum hem... ...işte biniyorum yani bu hafta sonu... ...90 kilometre bindim İstanbul'un kuzeyinde... ...ve maalesef... Çatalca'ya değil e, mi? Çatalca'nın köyleri... Silivri köylerine. köylerine... ...evet evet evet... ...ve bu... ...üçüncü köprünün yarattığı tahribat... ...o kuzey Kırmış. projelerini diyelim daha doğrusu... Hı -hı. ...yani... ...görmek lazım... ...görmeden idrak etmek zor... Ee, ...öyle bir şeyim var... ...yani bir taraftan çok mutluluk Hı -hı. veren bir nesne zaten... Ee, ...kendi gücünle... Evet. ...yollar gidiyorsun... Yani ...bu acayip bir buluş... ...zaten evet. son 200 yılda anketlerde her zaman açık ara... ...en önde en silam evet. buluş olarak çıkıyor... ...şimdi sevgili dönem ...bir küçük not da iletmek istiyorum... ...bu Kuzey Ormanları inşaatı sürerken... ...biz Doğu Hakları Çalışma Grubu diye bir... E, ...grupla işte... bu ...şeye karşı bir şeyler yapmaya uğraşırken... E, Aydan bize bir e, maskot çizmişti. Susam. <gülüyor> <gülüyor> e, evet böyle bir şey de vardı. Peki bu yerel yönetimler ve bisiklet konusu. Yani ben bu seçim kampanyalarında pek rastlamadım. Yani yeşil bisiklet yollarından söz ediliyor ama. E, ya bu tabii bu... şöyle seçim e, zamanlarında. Şimdi bisiklet de sevilen bir nesne olunca. <gülüyor> ...her zaman her sevilen gibi... ...istismara, manipülasyona... ...açık, açık bir şey... Hı, hı. ...işte e, bu, haliyle... ...çok fazla belediye başkanlığı... tarihin o günün gazeteleri hı. işte makam aracını... ...terk ettiği bisiklete başladı diye... ...eminim çoğu hı. bırakmıştır sonra yani şimdi herkes... ...birbirini biliyor, devam edenleri tenzih edelim... Tabii. ...Tunç Soyer sürdürüyormuş... Ee, bir ...Tunç evet, İzmir'de, İzmir'de zaten İzmir'de... ...ciddi bir bisiklet e, sivil... E, ...oluşumu İzmir'dir, var, evet. başka... ...yerlerde olmayan cinsinden. Ee, orada evet yani bir de Tunç Suyer'in işte çittasıl o evet. şeyinden yani hı hı hı. seferi İshar deneyiminden biliyoruz. Oradaki evet o nadir istisnalardan deyim ama çok mühim bir şey tabii bu. Yani dünyada da Kesinlikle. çok üstünde durulan işte çalıştayları şunları bunlar olan hı hı. sadece yerel yönetimde değil merkezi yönetimlerinde hadiseye dahil oldu total mesele aslında hı hı. o meselenin önemli bir parçası bisikletti. Peki Kırşehir topraklarından yola devam edelim istersen her evde bir bağlamacı var <gülüyor> diye bir notunuz var yazında. Evet Seyfe Gölü'ne geçtik. Seyfe Gölü hmm. kuş gözlemcilerinde özellikle Flamingo, flamingo. Hmm. ben daha Göç önce gitmiştim vardı müthiş bir görüntüdü. Yani ben çok acayip etkilenmiştim olacak bir şey değil yani. bu. Hatta niye bu kadar çok kuşlu türkü var işte Allı Turna'dan başladı Turna'lı evet. türküler falan diye. Ee, biz gittiğimizde biraz sezon dışıydı deyim yerindeyse. E, ama e, gördük tabii yani sonuçta <gülüyor> leylekler vesaire. Hı -hı. E, bir de orada bir köyde e, bir arkadaş hemen Seyfe Gölü'nün yanında e, e, konuk olduk. E, Hı -hı. Hemen o bağlamalar çekince o da çalmaya başladı. Yani öyle bir şey tabii yani bir, bir tür... ...ne bileyim elinizin ayağınızın... ...kırşehir deyince akla Muharrem Ertaş geliyor değil mi Neşet Ertaş? Evet yani. tabii tabii hatta Kırşehir'de bir Neşet Ertaş heykeli yapılması söz konusu oldu da... Hı. ...onu yapın yani babamın heykelini yapın biz hepimiz ondan geldik diyor. Ben şöyle düşünüyorum Hı. şimdi Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu topraklarına geldiği tarihi iyi kötü referans alırsak... ...aslında Hı. Neşet Ertaş hayatını kaybettiğinde... ...işte 80 yaşında bir insan evet. hayatını kaybetmedi... ...bana sorarsan 700 yıllık bir şey... ...hani çok değil devamı mi? var mı emin değilim... ...hani icracıları var ama... Abdal geleneği... Abdal geleneği. ...yani değil o mi? bence halen de... ...belki benim bilgim sınırlı... Hı. ...çok araştırılmış bir alan değil... ...halen bakir bir alan bu... Hı hı. ...yani çok bu Anadolu heterodoksisi üstüne... ...yapılan var araştırmalar... Hı hı. ...ama e, sanıyorum daha orada çok... ...bir kere zaten manipülasyona açık bir alan o da... O, ...bir kere o manipülasyonu kenara evet. şey yapıp ciddi bilimsel araştırmanın yapılması gereken müthiş bir gelenek. Lence. bir Muharrem Ertaş dinleyelim mi? Tabii ki. İşte geldim. Dinliyoruz. <gülüyor> baştan dinledik işte geldim Sevgili Aydan bisikletin 200 yıllık bir tarihi var. Yani 2017'deydi sanıyorum, değil mi? Evet. 200 yaşına basmıştı işte. Yeşilgast'dede bizim bisiklet gezgini arkadaşımız Oğuz'dan işte Oğuz gidiyor köşesinde 10 hafta süren bir dizi yazı yazmıştı. Sen de o günlerde yazıyordun hatırlıyorum hı -hı. bu tarihleyi. Kısaca bahsedebilir misin? Yani bisiklet nasıl? Yani, e, yani eldeki e, mevcut verilere göre yani böyle biraz da patent tarihinden bakılıyor. Hı. 1817 17. bir Alman Alman Dresen Baron von Drayz işte dezia oradan da aletin kendisine böyle aslında bir fret çakmak taşın bu Hı. arabası gibi şey ayaklarıyla götürüyor. Hı -hı. Koşu makinesi de diyorlar Aslında böyle bir pedal, bir zincir falan yok. Hı -hı. Ee, ve o günden beri işte evrimleşmiş bir nesne ama yine aslında bakarsan 100 yıl önce geldiği hal mevcut hali Hı -hı. iyi kötü yani da bir e, revize ha. ediliyor. Mu? Hatta bu şey bisikleti icat eden için, klavyeli daktilo ve kıyma makinesinin de mucidiymiş biliyor musun? Dırazıyan evet, evet, mı? Öyle evet, Öyle mi? Ha, yani daktilo güzel de işte kıyma makinesi <gülüyor> bence <bu> hayvanlar <gülüyor> Evet. Neyse. Aynı zamanda bu tren yollarında şey vardır ya rayları kontrol ederler. O, o da onlarda da dırazıyan. Evet. Onda da yapıyorlar. Ee, bana hiç şey ilginç geliyor. Yani tekerlek 5000 yıldır var ama bisiklet hmm. 200 yıldır var. Çok evet. ilginç bu şey. Çünkü zihinsel bir devrime denk gelmesi gerekiyor. Yani dönemin gelmesi gerekiyor. İki tekerlek dengede durmak zihinsel devrim aslında. Doğru. Bir de şöyle bir şey var hani işte 1812, 1815 Avrupa'nın savaşlarla sarsıldığı günler, işte savaşlara ve işte zorlu iklim koşullarına bağlı yaşanan gıda krizleri oluyormuş. Atetine talep artmış savaşlarda yine atlar ölüyor evet, ve evet. ona alternatif bir araç olarak düşünmüş bunu direkt. Vallahi yani. ben doğru mu bilmiyorum. Yani sen sordun ya biraz özgeçmişte. Ben bir iktisat tarihi masterı hani tez vermeden bırakmış <gülüyor> oldum <Bir> iktisat tarihi <gülüyor> masterını bu tür. Geriye dönük okumalarda çok fazla şu neden şuneye hmm. gibi bir deterministik zincir izlenir hmm. modası vardır bunun. Mesela Tambora'daki bu şeydeki dağ Venezuela mı? Ne, hmm. Neresi? Yanardağ. Yanardağ patlamasının hmm. Avrupa'nın üstteki o işte İzlanda e, e, yok değil. İzlanda'da da Tambora'da yani Aa, ya, evet. yerini şimdi <gülüyor> unuttum ama <gülüyor> onun yarattığı Endonezya galiba. Hmm. E, işte Avrupa'nın böyle bütün o küllerin altında kalması. Orada Frankenstein'ın yaz, yazılma hikayesinin de Buna bağlanır benzer aşağı yukarı aynı yıllarda çünkü bisketli Frankenstein yazılma serüveni böyle bir korelasyonlar zinciri kuruluyor ama hani çok bilmiyorum doğrusunu öyleyse. Şey Almanya, Fransa ve İngiltere sanıyorum değil mi bisikletin yani sanayi sanayileşmiş yani bisiklet sanayinin geliştiği yer diye biliniyor. Sonra Amerika da. E şimdi şimdi uzak o yani. Hmm. Yani şimdi için bütün öyle. dünyada yani her tarihi içerisinde. Evet, tarihi içinde değişiyor tabii. Yani bir Fransa şeyi var işte hmm. 20. yüzyılın başına daha çok sportif bisikletlerde İtalyan markalar öne çıkıyor. Hmm. Onlar böyle biraz el yapımı ustalık vesaire filan. Ee, aktörlerin şeyleri değişiyor. O konuyla ilgili bende bir, bir, var bir istatistikler ama şimdi ezberimde yok. Tabii. Şöyle bir de savaşlarda da kullanılmış. A, hani tabii, tabii. Sessiz olması, kolay taşınabilmesi, tabii, tabii. katlanabilir olması. Mesela hani şöyle notları aldım. Belçika ordusunun bisikletli bölükleri varmış. Adolf Hitler 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı'nda bir post onbaşısı bisiklet kullanan. Hatta evet. onun bir filmi vardır. Hı -hı. Şimdi yıkım mıydı? Unuttum. Hı -hı. O Onda mesela görürüz o sahneyi. Şey mesela bu Amerikan siyahi buffalo askerleri, bisiklet birlikmiş. Evet, evet. Yine İtalyan bisikletli keskin nişancı birlikleri. Yani sessizce sızıp. E, demir atlıyorlar işte. Gübre gerektirmiyor. Şey gerektirmiyor. Aynen. Yem gerektirmiyor. Sonra beş yüz bin civarında. Ya, Japonya, Çin istilasında elli bin kişilik bir bisikletli ordu kullanmış. Keza yine Hı. Vietnam'da bu Amerikan Hı. işgaline karşı bisiklet önemli bir ulaşım ve taşıma aracıymış. Tanju Akat'ın bu konuda savaş tarihçisi makaleleri Hı. var. Ben de birazcık. Esra'yla biz de uğraştık. Bir kitap bile getirmiştik Amazon'a. Surilanka'da ee, örneğin Tamil gerillalarının binek aracıymış. Yani <gülüyor> evet. Peki bisiklet türlerinden de kısaca bahsedebilir miyiz? Yani Yol bisikletleri var işte. Yani sportif avançlı fun... bisikletler var. İşte işte tam da Temmuz ayında Tur'da Fransa yapılıyor. Hatta o giyilen sarı mayonun da 100. yılı. Yani 1919'da <gülüyor> başlamış bir şey. <gülüyor> Aynı zamanda efsane bisikletçi Edi Marks'in ilk Fransa turu zaferinin 50. yılı. Böyle bir dizi. Yıllar O şeyin o Yol bisikleti Daha çok hız odaklı bir şey Hı. İşte günlük kullanımdaki city bike'lar Şehir bisikletleri Hı. elektrikli bisiklet çok ciddi bir mefhum artık Hı. Yani ama düğmeye basınca sizi götüren değil de Siz Sedat çevirdikçe sevirken, destek, destek veren, veren. Evet, Aynen öyle Hı. O çok yaygın O Avrupa'da özellikle çok yaygınlaştı Ben de Türkiye'de birkaç kez denedim farklı türlerini Mardin'de bayağı o yukarıları falan Elektrikli bisikletle çıktım ettim filan çok efektif Hı -hı. halen gelişmeye açık, açık müsait Hı -hı. bence çok özellikle İstanbul'da ulaşım meselesinde güvenlik kısmı çözülürse çok patlayacak bir şey çok iyi. yani Türkiye'de bu konuda Hı -hı. bence inovatif bir şeyler yapabilir gibi geliyor bana. Bir de şöyle bir şey var hani bisiklet aynı zamanda toplumsal değişimleri de getirmiş tarihte. Tabii. Örneğin işte bu kadın özgürleşmesinde bisikletin çok önemli olduğu söyleniyor. Hani o bol kıyafetler filan. Tabii Bisiklete Türk bilmek binmek zor. Sonra Hı -hı. işte pantolon giymeye başlamış kadınlar filan. Yani, yani elit kesimlerin aracı daha sonra işte üretim Tabi Tabii tabii işçi, ile, işçi, işçi sınıfının ulaşım aracı şey haline yani. gelmiş. Evet. Hatta işte Çin Kültür Devrimi'nden sonra ulusal şey ulaşım aracı olarak ilan edilmiş. Bunlar güzel. Peki Türkiye'de bisiklet gelişimi Türkiye'de mi? bisiklet ne? gelişimi gelişimi bana hep şunu çağrıştırır. Ben Türkiye'yi birçok konuda biraz sisi efsanesine benzetirim. Hani yukarı kadar kayayı götürüyor sonra evet. düşüyor ya. Hatta espri bile yaparım ya yani hipotenüsten değil de kısa dik kenardan aşağı düşüyor. Çakılıyoruz sonra tekrar öbür taraftan başlıyoruz diye. Türkiye'nin biz açık radyoda da sigaretten arabasını yaparken bu konuda epeyce bir döküman da sunuyorduk. Ee, Gelişti dönemler var, indi dönemler var. Şu an gelişim döneminde yeniden. Yani birçok insan bisikletle ulaşımını sağlamaya çalışıyor Türkiye'nin birçok yerinde. E, bu tabii ekolojik uyarlıkla evet. da Doğru. alakalı. Ee, i̇şte sportif binenler var. Onlar çoğaldı yeniden. Hı hı. Birbirini besleyen alanlar bunlar. Şu an ivme iyi ama hani bir taraftan da içimden bir ses bastırmaya çalıştığım bir ses, inşallah böyle devam eder. Umarım. Bir de şey bu uluslararası bisiklet birliği 20. yüzyılın başında kurulmuştu değil mi? İşte dünya şampiyonları. UCI. Yüzen ee, kuruluş bilmiyorum ama Türkiye bisiklet federasyonu 1923 kurulmuş. O kadar eskidir bir de bu hani büyük efsane turlar var yani işte gelenekselleşmiş örneğin Fransa, İtalya ve İspanya turları evet. değil mi? Fransa turu mesela 1892 diye başlayan bir evet. şey veriliyor. işte İtalya, şey İspanya 1903 ve İtalya 1905. Bugün hala bunlar ee, ya, yapılıyor değil mi? 1892 tarihi turda Fransa için yani daha çok 1903 referans hmm. alıyoruz aslında. Yani hmm. o birazcık da tabii oralar karışık alanlar. Hmm. Günlük Fransa'da yarışlar var ama Uzun ha, büyük tur. tur. Büyüktür. Ee, 1903 diye ben biliyorum. Hı hı. Ezberimden konuşuyorum tabii şu anda. Hı hı. Ama oranın artık bir folklorunun parçası. Yani ben de vakit ve bir fırsat, imkan bulunca gidiyorum, ne, izliyorum. Ne kadar sürüyor Fransa turu? Kaç hafta? E bu Fransa, İtalya ve İspanya bisiklet turları 3 hafta. Bunlara Grand Tour diye. Şu anda üç. devam ediyor Şu mu? Şu anda Fransa turu. Bugün dinlenme günündeyiz. Hmm. Yani yarın yeniden başlayacak. Çok çekişmeli geçiyor. Fransızlar uzundur bir bisikletçi şampiyon çıkaramıyorlardı. Julien Alaphilippe ve Thibaut Pinot diye iki tane Fransız genç. Şu anda çok Fransızları dehşet heyecanlandırıyor. Yani, yani. Ee, bakalım ne olacak? Yerinde izledin mi sen Fransa Yerinde turunu? Fransa turunu izlemedim. Ben daha çok İtalyancıyım. <gülüyor> ee, İtalya turunu izledim. Ya da <gülüyor> bir takım günlük yarışlar. Türkiye'den zaten. katılan sporcular? Hayır, tarihinde yok. Yani Türkiye'deki buna... turların şeyi nedir? Yani Cumhurbaşkanlığı Tür, Cumhurbaşkanlığı vardı. Türkiye turu dünyadaki e, bisiklet yarışlarının üst kategorisindeydi. Pro ...world tour hmm. kategorisindeydi... ...daha doğrusu bu yıl bir level aşağıya düştü. Bir şarkı dinleyelim mi? Tabii ki. İyiyim e Montan'dan. La Bisiklet. E, bu bizim açık radyo programcısı. işte Fransız öpücü programını <gülüyor> yapan yapımcı arkadaşım... ...Derrym Özkan küçük bir not yolladı. Ben izninizle onu da okumak istiyorum. E, bu e, şarkının sözleri 1965'te Pierre Barou yazmış. İşte asıl adı Eli Barou. Paris'te yaşayan Türk kökenli Yahudi bir e, ailenin oğluymuş. İşte 1941'de 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerden saklanması için Vande isimli bir kasabaya gönderiliyor. İşte 7 yaşındaki çocuğa bundan böyle adının Pierre olacağı söyleniyor. İşte bu La Bisiklet şarkısı Pierre'in kasabanın diğer çocuklarıyla birlikte kasaba etrafındaki yollarda bisikletleriyle dolaşmalarını anlatıyor. İşte diğer çocuklar şarkıdan gerçek adlarıyla Fernand, Firmen, Francis, Sebastian olarak yer alıyor. Tabi bir de Polet var. Yani işte tüm erkek çocukların kalbinde veriyor alanında yer alan güzel bir kız çocuğuymuş. İşte gerçekten de postacının kızıymış. İşte ona çocukluk yıllarında duyduğu tüm sevgiye karşı Pierre onunla evlenmemiş. Ama hayatı boyunca ilişkide kalmış. Aynı zamanda bu kasabayı da hiç unutmamış. İşte şarkının bestesi Francis Lee'e ait. 1968'de Montan tarafından kaydedilmiş. Pierre boru ise 1977'de kaydediyor. Şimdi bu şarkıyı Montan'dan dinliyoruz. Müzik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 On se disait, c'est pour demain, j'oserais, j'oserais demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Il y a montant d'en dinné, la bicyclette. Bugün de programın sonuna doğru geliyoruz. Bugün Açık Radyo Eski programcısı, bisiklet tutkunu, yazar ve çizgileriyle tanıdığımız sevgili arkadaşımız Aydan Çelik program konuğumuz oldu. Daha konuşacak belki çok şey var ama bir sonraki programlara Aydan <gülüyor> devam ettirelim derim. <gülüyor> Peki şey, dinleyicilerimiz senin yazılarına, işte bisiklet için yaptığın çalışmalara, çizgilerine nasıl ulaşabilirler? Onunla da bir buradan duyuralım mı? Düzenli olarak yazdığım işte Cyclist Türkiye dergisi tamam. var şu sırada daha çok basılı bir dergi var e tabii tabii evet Hı -hı. Yani bütün her yerde var işte Hı -hı. E, bir de ad hoc diye bir dergi yazmaya başladım Malatap Üniversitesi'nin şey yaptı ama daha sivil bir dergi tamam. yani üniversite iç yayını gibi Hı -hı. değil o da piyasada bulunabiliyor. Hı -hı. Öyle yani düzenli olarak onlar arada tabii spontane yazdım ettiğim yerler işte arada birikime kapak peki. çiziyorum bilmem ne toplumsal tarih yayın konusu. Açık radyoya düşünüyor musun yeniden bir bisiklet programıyla dönmek? Vallahi biz işte üç yıl boyunca yaptık Esra'yla evet. evet. ve sen de bildiğin gibi evet. zor Giyitli işler bunlar tabii yani uğraşmak gerekiyor. Peki ee, Peki dinleyicilerimize son olarak neler söylemek istersin? Hmm bisiklet kullanın. Sağlık, sıhhat, <gülüyor> afiyet. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> Ve bisiklet. <gülüyor> Çok teşekkür ederim davetimi ben teşekkür ederim. edip geldiğim ne için. Yani ederim. bisikletin yaygınlaşmasına verdiğin emekler için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir de konser duyurumu olacak. Ruhiz Dostlar Kurusu işte bu 44 yaşında. 44 yıldan bugüne birçok konserler yaptık. Bu kez 28 Temmuz akşamı 21'de Datça Limanı'ndaki amfiteyatroda sahne alacak koromuz. Zamanı uygun olan bütün dostlarımızı konserimize bekliyoruz. Program için Buket Şahin'e ve yayın masasında programı sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Silah Tin çok teşekkür ediyorum. Sevgili Aydan sana da tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ee, tekrar. Program bir türküyle sona erecek. Ee, Neşe Terttaş ve Feryal Öneyden dinleyeceğiz. Yanıyorum, yanıyorum. Haftaya pazartesi 13'te Açık Radyo'da Babil'den sonra programında yeniden birlikte ol olabilmeyi umuyorum. Ee, esen kalın. <gülüyor> Bahçe duvarından açtım Sarmaşık güllere dolaştım Sarmaşık güllere dolaştım Öptüm sevdim halelleştim Öptüm sevdim halelleştim Yanıyorum yanıyorum yanıyorum hele Vail Acem şalır ince bele Acem şalır ince bele Bir bakışta yaktım beni, bir bakışta yaktın beni, derdinen bıraktın beni, derdinen bıraktın beni. Beni. beni, yaktım beni, yaktım beni, yaktım beni, yaktım beni, yanıyorum, yanıyorum anlıyorum hele mail oğlumun ocağa girer acın şalınce bile Ternaz bana Kayırnaz eyleme bana Gel görün kanat kanat Gel görün kanat bana. Bana, bana Aşık oldum gülüm sana Aşık oldum canım sana Yanıyorum yanıyorum Durum bela mailoğlu şer sonra